Hayatı hakikiye hikaye. Türkiye hikayelerini radyo. Bando İlkokul 1. sınıftaki ilk 23 Nisan kutlamasından beri o yılı iple çekiyordum. Bando takımının tamamı Selimiye İlkokulu teamülleri gereği 4. sınıflardan oluşuyordu. Zaten küçük sınıfların bırakın borazan çalmayı az da olsa ses çıkarmaları bile mümkün değildi. 5. sınıflarsa Anadolu Lisesi sınavlarına hazırlandığından bu kutlu görevi yerine getirmek Dördüncü sınıflara kalmıştı. Bando takımındakiler sarı sırmalarla süslü kırmızı ceket ve beyaz pantolondan oluşan bir üniforma giyiyordu. Erkekler borazan, kızlar trampet çalıyordu. Bana asıl çekici gelen, başlarına taktıkları iki yanında hilali yukarı bakan Türk bayrağı çıkartması olan o beyaz plastik miğferdi. Tam üç buçuk sene o üniformanın hayalini kurmuştum. Nihayet dördüncü sınıfta, yarı yıl tatilinden sonra öğretmenimiz bando takımı için kimlerin gönüllü olduğunu sordu. İstisnasız sınıftaki erkeklerin tamamı el kaldırmıştı. Muhtemelen bu heveste okulumuz ve semtimize adını veren kışlanın etkisi büyüktü. Tabii bir de top arabasının yanında tören kıyafetleriyle uygun adım yürüyen askerlerin. Cenaze törenleri kışlanın nizamiyesiyle başlayan caddede düzenlenirdi. Bir de o yıllarda cenaze törenleri oldukça sık düzenlenirdi. Bando takımına olan rağbet öğretmenimizi güç durumda bırakmıştı. Kimseyi kırmak istemese de bir seçim yapmak zorundaydı. İşte ben de ilk hayal kırıklığımı sanırım o zaman yaşadım. Her ne kadar annemler özel olarak rica etmiş olsalar da sonuç değişmemişti. Bandoda değildim. Öğretmenim sadece borazanı en güçlü biçimde öttürebilecek oğlanları seçtiğini söylemişti. Halbuki kimsenin eline borazan verip deneme yaptığını hatırlamıyordum. Anlaşılan sınıftaki diğer oğlanlara oranla daha ufak tefek olduğumdan takıma girememiştim. Beni teselli etmek mümkün değildi. Kimse ne yapalım sen de seneye girersin diyemedi. Geleneklerine bağlı bir okulduk. Bando sadece dördüncü sınıflardan oluşurdu. Yani... Tekrarı yoktu. Bunun üzerine annemler yavru kurt olmamı önerdi. Ne de olsa tören düzeninde bandonun hemen arkasında ikinci sıradaydılar. Hem ayrıca bu tek seferlik bir şey değildi. İnsan her yıl yavru kurt olabiliyordu. Ama o kahverengi şortları, ipli fularları, üç parmakla yaptıkları komik yavru kurt selamı bandonun ihtişamının yanında son derece sönük kalıyordu. Bu öneriyi tereddütsüz biçimde reddetmiştim. Bandonun hazırlanma dönemi benim için gerçek bir işkence oldu. Takımı ancak ders saatlerinde çalıştırabildiği için öğretmen mecburen hepimizi bahçeye çıkarıyor ve provaları öyle yapabiliyordu. Seçilenlerin en az yarısı borazanını öttüremiyor, trampetlerse ortak ritim tutmayı bir türlü beceremiyordu. Bizler de boş kaldığımız için kola kutularını ezip top niyetine kullanarak maç yapıyorduk. Elbette herkesin bir gözü Vicdansız öğretmenimizin tam teçhizatlı çalıştırdığı bando takımındaydı. Nispet yapar gibi her çalışmada tören kıyafetlerini giyiyorlardı. Takıma giremeyenler için bu görüntü her defasında korkunç bir darbeydi. Resmen canımız yanıyordu. 23 Nisan günü geldiğinde çok sevindiğimi hatırlıyorum. Yürüyüş yapacağım için değil, artık bir daha bahçeye inip o çalışmaları izlemek zorunda kalmayacağım için... O zamanlar her şey farklıydı. Tüm mahalleli, geçeceğimiz yolların kenarına dizilir, askerler de bize yardım etmek için yürüyüş güzergahındaki trafiği keserdi. Yine öyle yapmışlardı. Veliler en az çocukları kadar heyecanlıydı. Aslında bence bu durum sadece bando takımındakiler için geçerliydi. Aileleri, üniforma içindeki çocuklarını gördüklerinde gözyaşlarına hakim olamazken, bizimkiler ancak el sallayıp teselli öpücüğü gönderebiliyordu. Trafiğin kesildiğine dair işaretin gelmesiyle birlikte, önde bando takımı, arkada sınıfın en tıfıl erkek ve kızları olarak bizler, Selimiye sokaklarını arşınlamaya başladık. Onlar kırmızı üniformaları içerisinde muzaffer bir komutanın peşinden gidermiş gibi gururla kasılırken, bizler bozguna uğramış bir ordunun yenik askerleri gibi, o sene siyahtan maviye dönmüş olan önlüklerimizin içinde ayaklarımızı yere sürte sürte yürüyorduk. Geçtiğimiz bütün o sokaklarda, bandoyu çılgınca alkışlayan mahalle sakinlerinin sıra bize geldiğinde coşkularını kaybetmeleri ve neredeyse hiç alkışlamamaları, bizim ne kadar sefil ve bıkkın biçimde yürüdüğümüzün bir kanıtıydı. Evet, belki o insanların arasında bizleri biraz da olsa hareketlendirmek için kuvvetle alkışlayanlar da vardı. Ama… Onlar da alkışlarına herhangi bir karşılık bulamadıkları için bu çabalarından derhal vazgeçiyorlardı. Nihayet yürüyüş bitmiş ve hayal kırıklığımın sonuna gelmiştim. O günden sonra bir daha hiçbir okul etkinliğinde yer almadım. BANDO Yazar Arda Can Buze, editör Hakan Günday, okuyan Tolga Korkut Hayat-ı Hakikiye hikaye. Türkiye Hikayelerini Radyo